Mücadele Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Kocası hakkında defalarca sana müracaat eden ve Allah'a şikayette bulunan kadının sözünü Allah işitti. Zaten Allah sizin konuşmalarınızı işitiyordu. Muhakkak ki Allah her şeyi hakkıyla işitir, her şeyi hakkıyla görür. Hanımlarına zıhar yapanlarınız bilsin ki, bu sözleriyle hanımları onların anneleri olmuş olmaz. Onların anneleri ancak kendilerini doğuranlardır. Gerçekte onlar çirkin ve asılsız bir söz söylüyorlar. Allah ise şüphesiz ki çok affedici ve çok bağışlayıcıdır. Hanımlarına zıhar yaptıktan sonra söylediklerinden vazgeçenler, onlarla temasta bulunmadan önce bir köle veya cariye azat etsinler. Böyle bir günaha bir daha girmemeniz için size böylece öğüt veriliyor. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Köle azat etmek için imkan bulamayanlar, hanımlarıyla temasta bulunmadan önce peş peşe iki ay oruç tutsunlar. Buna da güç yetiremeyen, altmış fakiri doyursun. Bu, Allah'a ve Resulüne iman ederek cahiliyet adetlerini terk etmeniz içindir. Bu hükümler, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kafirler içinse pek acı bir azap vardır. Allah'ın çizdiği sınırlar yerine başka hükümler getirerek Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenlere gelince, kendilerinden öncekiler, nasıl zillet ve rezalete düştü iseler, onlar da öylece zelil ve rezil olacaklardır. Çünkü biz apaçık ayetler indirmişizdir. Bu ayetleri inkar edenlerin hakkı da hor ve hakir edici bir azaptır. Allah onların hepsini huzurunda topladığı gün, yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Onlar kendi yaptıklarını unuttuğu halde, Allah onları bir bir tespit etmiştir. Çünkü Allah her şeye hakkıyla şahittir. Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ın hepsini bildiğini görmedin mi? Üç kişi arasında gizli bir konuşma geçmez ki, dördüncüsü Allah olmasın. Beş kişi olmaz ki, altıncısı Allah olmasın. Bundan az da olsalar, çok da olsalar fark etmez. Nerede olurlarsa olsunlar, Allah onlarla beraberdir. Sonra da yaptıklarını kıyamet gününde onlara haber verecektir. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. Aralarında gizlice konuşmaktan men edilen kimseleri görmedin mi? Onlar yine men edildikleri şeye dönerek, günah işlemek, müminlere düşmanlık etmek, ve peygambere karşı gelmek hususunda fısıldaşıp dururlar. Sana geldiklerinde de Allah'ın selamlamadığı bir şekilde seni selamlarlar. Ve kendi aralarında söylediğimiz söz yüzünden Allah'ın bizi cezalandırması gerekmez miydi derler. Onlara cehennem yeter. Oraya atılacaklardır. Dönülecek ne kötü bir yerdir orası. Ey iman edenler! Gizlice konuştuğunuzda sakın günah işlemek, müminlere düşmanlık etmek ve peygambere karşı gelmek üzere fısıldaşmayın. Aranızda iyilik ve takvayı konuşun. Huzurunda toplanacağız Allah'tan da sakının. Gizlice konuşmalar şeytandandır. İman edenleri bununla üzmek ister. Halbuki Allah izin vermedikçe şeytan onlara hiçbir zarar verecek değildir. Öyleyse müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Toplu halde oturduğunuz zaman gelenlere yer açın dendiğinde yer açın ki Allah da size genişlik versin. Kalkın dendiğinde de kalkın ki Allah sizden iman edenleri yücelsin ve kendilerine ilim verilmiş olanlara yüksek dereceler versin. Allah yaptıklarınızdan ...hakkıyla haberdardır. Ey iman edenler! Peygamberle gizlice konuşmak istediğinizde, onunla konuşmadan önce bir sadaka verin. Bu sizin için daha hayırlı ve daha temizdir. Eğer sadaka olarak verecek bir şey bulamazsanız, şüphesiz ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Peygamberle gizlice konuşmadan önce sadaka vermekten korktunuz mu? Bunu yerine getiremediğinizden dolayı tevbenizi Allah kabul etti. Artık namazı dost doğru kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinenleri görmedin mi? Onlar ne sizden ne de onlardandır. Onlar bile bile yalan yere yemin ederler. Allah onlara pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Yapmakta oldukları şey ne kötü bir şeydir. Onlar yeminlerini kalkan yaparak halkı Allah yolundan alıkoydular. Onlar için hor ve hakir edici bir azap vardır. Ne malları ne de evlatları onları Allah'ın azabından hiçbir şekilde kurtaramaz. Onlar cehennem ateşinin ehlidirler. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Allah onların hepsini birden dirilttiği gün, tıpkı size yemin ettikleri gibi Allah'a da yemin edecekler ve bu yeminlerinin kendilerine bir fayda vereceğini sanacaklar. İyi bilin ki onlar yalancıların ta kendisidir. Şeytan onları hakimiyeti altına aldı ve Allah'ı anmayı unutturdu. İşte onlar şeytanın taraftarıdırlar. Haberiniz olsun, şeytanın taraftarları hüsrana düşenlerin ta kendisidir. Allah'ın çizdiği sınırlar yerine başka hükümler getirerek Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenler, en aşağılık kimseler arasındadırlar. Allah, ben ve peygamberlerim elbette üstün geliriz diye takdir buyurmuştur. Muhakkak ki Allah mutlak kuvvet sahibidir ve onun kudreti her şeye galiptir. Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluğun, Allah ve Resulüne düşmanlık edenlere sevgi beslediğini göremezsin. İsterse onlar babaları, evlatları, kardeşleri yahut aşiretleri olsun. Allah onların kalplerine imanı yerleştirmiş ve kendi tarafından bir nurla kuvvetlendirmiştir. Ahirette de onları, içinde ebediyen kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere yerleştirir. Allah onlardan razıdır. Onlar da Allah'tan. İşte onlar Allah'a tabi olan topluluktur. Haberiniz olsun ki Allah'a tabi olanlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Haşir Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var? Yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Kitap ehlinden inkar edenleri ilk sürgünde yurtlarından çıkaran odur. Siz onların çıkacağına ihtimal vermiyordunuz. Onlar da kalelerinin kendilerini Allah'tan koruyacağını sanıyorlardı. Fakat Allah'ın azabı hiç hesaba katmadıkları bir taraftan geldi ve yüreklerine öyle bir korku düşürdü ki evlerini hem kendi elleriyle hem de müminlerin eliyle yıkmaya başladılar. Bundan ibret alın ey basiret sahipleri! Eğer Allah onların sürülmesini takdir etmiş olmasaydı dünyada onları yine azaplandıracaktı. Ahirette ise onlar için ateş azabı vardır. Çünkü onlar Allah'a ve Rasûlü'ne karşı gelmişlerdir. Kim Allah'a karşı gelirse, muhakkak ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. Hurma ağaçlarını kesmeniz de, kesmeyip dikili bırakmanız da Allah'ın izniyledir. Ve o fasıkları perişan etmek içindir. Allah'ın o Yahudilerden Rasûlü'ne nasip ettiği mala gelince, siz o malları elde etmek için ne at ne de deve koşturup savaşmadınız. Lakin Allah, Resulünü dilediğine üstün kılar. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Bir hak cereyan sizin fethedilen beldelerin ahalisinden, Allah'ın Resulüne nasip ettiği mallar, Allah'a, peygambere, peygamberin akrabalarına, yetimlere, yoksullara ve yolda kalmışlaradır. Ta ki o mallar, içinizden sadece zenginler arasında dolaşıp duran bir servet halini almasın. Peygamber size ne emretmişse alın, neyi yasaklamışsa ondan da kaçının. Allah'tan korkun, muhakkak ki Allah'ın azabı pek şiddetlidir. O mallarda bir de yurtlarından çıkarılıp, mallarından mahrum bırakılmış fakir muhacirlerin hakkı vardır ki, onlar Allah'ın lütfunu ve rızasını arar. Allah'ın dinine ve Rasûlü'ne yardım ederler. İşte onlar imanlarında sadık olanların ta kendisidir. Daha önce Medine'yi yurt edinmiş ve imanı kalplerinde yerleştirmiş olanlara gelince, onlar kendi yurtlarına hicret eden din kardeşlerini severler. Onlara verilen şeyden dolayı gönüllerinde bir kıskançlık duymazlar ve kendileri ihtiyaç içinde olsalar bile, onları kendi nefislerine tercih ederler. Kim nefsinin ihtiraslarından korunursa, işte onlar, kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Onlardan sonra gelenler de, ey Rabbimiz derler, bizi ve bizden evvel iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla, iman edenlere karşı, kalplerimizde kin bırakma. Ey Rabbimiz, ''Muhakkak ki sen çok şefkatli, çok merhametlisin.'' Görmedin mi o münafıklık edenleri? Kitap ehlinden olan kafir kardeşlerine dediler ki, ''Yurdunuzdan çıkarılırsanız biz de sizinle beraber çıkarız ve sizin aleyhinizde hiç kimseye asla itaat etmeyiz. Harbe girerseniz mutlaka size yardım ederiz. Allah şahittir ki onlar yalancıların ta kendisidir.'' Andolsun ki, yurtlarından çıkarıldıklarında onlarla beraber çıkmazlar. Savaştıklarında da onlara yardım etmezler. Yardım etseler bile arkalarını dönüp kaçarlar. Sonra da kimseden yardım görmezler. Onlar Allah'tan çok sizden korkarlar. Çünkü onlar Allah'ın kudret ve azametini anlamaktan mahrum bir topluluktur. Onlar sizinle, toplu olarak savaşamazlar. Ancak müstahkem şehirlerde veya surların arkasından savaşırlar. Kendi aralarındaki mücadeleleri ise pek şiddetlidir. Sen onları derli toplu sanırsın. Halbuki kalpleri dağınıktır. Çünkü onlar akıl ve idrakten mahrum bir topluluktur. Onların akıbeti, kendilerinden az bir zaman önce yaptıklarının cezasını tatmış olan kâfirlerin sonu gibi olacaktır. Ahirette de onlar için pek acı bir azap vardır. Onların hali şeytana benzer ki insana kâfir ol der. Kâfir olduğunda da ben senden uzağım. Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım, deyiverir. İkisinin de akıbeti cehennem ateşinde ebediyen kalmaktır. Zalimlerin cezası işte budur. Ey iman edenler! Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakının. Herkes yarın için ne yaptığına baksın. Allah'tan korkun. Muhakkak ki Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutanlar gibi olmayın ki Allah da onlara kendi akıbetlerini unutturmuştur. Onlar yoldan çıkmış kimselerdir. Cehennem ehli ile cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli muradına ermiş olanların ta kendisidir. Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik onun Allah korkusundan baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Düşünsünler diye insanlara biz böyle misaller veriyoruz. O Allah ki ondan başka hiçbir ilah yoktur. Görünmeyen alemleri de görüneni de o hakkıyla bilir. O Rahmandır. Rahmeti bütün varlıkları kuşatır ve her mahlukunun her türlü rızkını merhametle yetiştirir. Rahimdir. Yaratıklarına karşı pek şefkatli ve merhametlidir. O Allah ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. O Meliktir. Bütün kainatın mülkü O'nundur. O tür her türlü noksandan münezzeh, temiz ve mukaddestir. O selamdır. Bütün eksikliklerden uzaktır ve her türlü kötülüklerden selamet ondan gelir. O mümindir. Her türlü korkudan emniyet ondandır. O müheymindir. Her şeyi görüp gözetir. O azizdir. Kudreti her şeye galiptir. O cebvardır. İradesine kimse karşı çıkamaz o mütekebbirdir büyüklük kendisine hastır Allah müşriklerin kendisine ortak koştukları şeylerden münezzehtir o Allah ki halıktır her şeyin yaratıcısıdır baridir yarattıklarına birbirinden ayrı ve layık şekiller verir musavvirdir yarattıklarını dilediği bir surete kavuşturur en güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde ne varsa O'nu tesbih eder. O'nun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Mümtehine Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey iman edenler! Bana ve size düşman olanları dost edinmeyin. Siz onlara muhabbet gösterip sırlarınızı ulaştırıyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkar etmişler. Rabbiniz olan Allah'a iman ettiğiniz için peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarmışlardır. Eğer benim yolumda cihat etmek ve benim rızamı aramak için çıkmışsanız nasıl onlara muhabbet gösterip de sır verirsiniz. Ben ise sizin gizlediğinizi de bilirim Açığa vurduğunuzu da, içinizden kim bunu yaparsa, dümdüz yolun ortasında şaşırmış olur. Eğer onlar sizi ele geçirecek olsa, size düşman kesilirler. Ellerini ve dillerini ancak kötülük etmek için size uzatırlar. Ve isterler ki siz de onlar gibi kafir olasınız. Kıyamet gününde ne akrabalarınız ne de evlatlarınız size bir fayda vermez. O gün Allah onlarla aranızı ayıracaktır. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görür. İbrahim'de ve onunla beraber olan müminlerde sizin için güzel bir numune vardır. Onlar kavimlerine biz sizden ve sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınızdan uzağız demişlerdi. Biz sizin dininizi reddediyoruz. Siz Allah'ın birliğine iman etmedikçe, ebediyen devam edecek bir düşmanlık ve nefret aramıza girmiştir. Ancak İbrahim'in müşrik olan babasına ben senin için Allah'tan af dileyeceğim, ben Allah'tan sana gelecek hiçbir şeyi önleyemem, demesi müstesna. O müminler ey Rabbimiz diye niyaz ederlerdi. Sana tevekkül ettik ve sana yöneldik. Dönüşümüz de ancak sanadır. Ey Rabbimiz Bizi kâfirler için bir imtihan vesilesi yapma, bizi onlara malûk düşürme ki bizim zayıflığımıza bakarak inkârlarını haklı bulmasınlar. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Şüphesiz ki senin kudretin her şeye galiptir ve senin her işin hikmetledir. Andolsun ki İbrahimle ona tabi olanlarda sizin için ve Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı ümit edenler için güzel bir numune vardır. Kim Allah'ın emirlerinden yüz çevirirse, muhakkak ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir ve her türlü övgüye layıktır. Olur ki Allah, düşman olduğunuz kimselerle sizin aranızda bir dostluk meydana getirir. Allah her şeye kadirdir. Allah çok bağışlayıcı, ve çok merhamet edicidir. Sizinle din hususunda savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış olanlara iyilik yapmaktan ve adalet etmekten Allah sizi men etmez. Şüphesiz ki Allah adalet edenleri sever. Allah ancak sizinle din hususunda savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza yardım etmiş olanları dost edinmekten sizi men eder. Kim onları dost edinirse, işte onlar zalimlerin ta kendisidir. Ey iman edenler! Mümin kadınlar hicret etmiş olarak size geldiğinde onları imtihan edin. Onların imanını Allah hakkıyla bilir. Eğer mümin olduklarına kanaat getirirseniz, onları kafirlere geri göndermeyin. Bunlar onlara helal değildir. Onlar da bunlara helal olmaz.'' Müşrik kocalarının onlara verdiği mehri iade edin. Mehirlerini verdiğiniz takdirde o kadınlarla evlenmenizde sizin için bir günah yoktur. Kafir kadınları da nikahınız altında tutmayın. Onlara verdiğiniz mehri geri isteyin. Kafirler de size katılan Müslüman hanımlarına verdikleri mehri geri istesinler. Allah'ın hükmü budur. Aranızda o hükmeder. Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyi hikmetle yapar. Eğer sizin hanımlarınızdan biri kafirlere katılır ve onlar da mehrinizi geri vermezlerse, siz onlardan bir ganimet elde ettiğinizde, hanımları gitmiş olanlara mehirlerinin karşılığını verin. Kendisine iman ettiğiniz Allah'tan da korkun. Ey Peygamber! Mümin kadınlar sana gelip de, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarını öldürmemek, doğurmadığı çocuğa yalan yere sahiplik iddiasında bulunmamak ve itaat etmeyi gerektiren bir hususta sana karşı gelmemek üzere biat etmek isterlerse, onların biatlarını kabul et ve onlar için Allah'tan af dile. Muhakkak ki Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Ey iman edenler! Allah'ın kendilerine gazap ettiği bir topluluğu dost edinmeyin. Kabirlerde olanların tekrar diriltilmesinden, kafirlerin ümit kesmeleri gibi, onlar da ahiretten ümitlerini kesmişlerdir. Saf Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var? yerden ne varsa Allah'ı tesbih eder. O'nun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyi niçin söylüyorsunuz? Yapmayacağınız şeyi söylemeniz Allah katında pek büyük bir gazap sebebidir. Taşları birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf tutarak O'nun yolunda cihat edenleri muhakkak ki Allah sever. Hani Musa kavmine, ey kavmim demişti, benim size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamber olduğumu bildiğiniz halde niçin bana eziyet ediyorsunuz? Onlar haktan döndüklerinde Allah da onların kalplerini saptırdı. Hani Meryem oğlu İsa, ey İsrail oğulları demişti, ben daha önce indirilen Tevrat'ı doğrulamak ve benden sonra gelecek Ahmet ismindeki bir peygamberi müjdelemek üzere size Allah tarafından gönderilmiş bir peygamberim. O açık ve kesin mucizeler getirdiğinde, bu apaçık bir sihirdir dediler. İslam'a davet olunduğu halde Allah adına yalan uyduran kimseden daha zalim kim vardır? Zalimler güruhuna Allah yol göstermez.'' Onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek isterler. Fakat Allah nurunu tamamlayacaktır. Kafirler isterse hoşlanmasınlar. Onu bütün dinlere üstün kılmak için Rasulünü hidayet ve hak dinle gönderen O'dur. Müşrikler isterse hoşlanmasınlar. Ey iman edenler! Pek acı bir azaptan kurtaracak karlı bir yolu size göstereyim mi? Allah'a ve Resulüne iman eder, Allah yolunda mallarınız ve canlarınızla cihat edersiniz. Eğer bilseniz bu sizin için ne büyük bir hayırdır. Böylece Allah günahlarınızı bağışlar, sizi altından ırmaklar akan cennetlere ve adim cennetlerinde hoş ve temiz meskenlere yerleştirir. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur. Ve size çok seveceğiniz bir başka nimet daha nasip eder ki, o da Allah'ın yardımı ve yakın bir fetihtir. Müminleri müjdele! Ey iman edenler! Allah dininin yardımcıları olun! Nasıl ki Meryem oğlu İsa havarilere, Allah yoluna davette benim yardımcılarım kimlerdir diye sormuş, havariler de, Allah dininin yardımcıları biziz demişlerdi. İsrail oğullarından bir topluluk ona iman etti, bir topluluk da kafir oldu. Biz de iman edenlere, düşmanlarına karşı kuvvet verdik ve üstün geldiler. Cuma Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa her şeyin hakiki sahibi olan her türlü noksandan münezzeh bulunan, kudreti her şeye galip olan ve hikmeti her şeyi kuşatan Allah'ı tesbih eder. O Allah ki, okuma-yazma bilmeyen bir kavmin içinden, onlara Allah'ın ayetlerini okuyan, onları inkar ve günah kirlerinden temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermiştir. Halbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah, o peygamberi onlardan sonra, kıyamete kadar gelecek olan bütün insanlar içinde gönderdi. Onun kudreti her şeye galiptir, ve onun her işi hikmetledir. Bu Allah'ın lütfudur ki, dilediğine verir. Allah, pek büyük bir lütuf ve ihsan sahibidir. Kendilerine tevrat verildiği halde, onun hükümlerini yerine getirmeyenlerin hali, ciltlerle kitap yüklenmiş eşeğe benzer. Allah'ın ayetlerini yalanlayanların misali ne kötüdür. Allah zalimler güruhuna yol göstermez. De ki, ey Yahudiler, insanlar arasında yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız ve bu iddianızda doğruysanız, haydi ölümü isteyin, kendi elleriyle kazandıkları günahlar yüzünden ölümü asla isteyemezler. Allah ise zalimleri hakkıyla bilir. De ki, kaçtığınız ölüm mutlaka gelip sizi bulacaktır. Sonra da görünür ve görünmez alemleri hakkıyla bilen Allah'a döndürüleceksiniz. O size yaptıklarınızı haber verecektir. Ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğunda alışverişi bırakın ve Allah'ın zikrine koşun. Bunun sizin için ne büyük bir hayır olduğunu bir bilseniz. Namaz kılındığında yeryüzüne dağılıp Allah'ın lütfundan rızkınızı arayın. Allah'ı da çokça zikredin ki kurtuluşa eresiniz. Onlar bir ticaret yahut eğlence gördüklerinde, seni ayakta bırakarak O'na yöneldiler. De ki, Allah katındaki mükafat, eğlenceden de, ticaretten de daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır. Münafıkun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Münafıklar sana geldiklerinde, şehadet ederiz ki, Şüphesiz sen Allah'ın rasulüsün dediler. Allah bilir ki sen elbette onun rasulüsün. Münafıkların yalancı olduklarına da Allah şahittir. Onlar yeminlerini bir kalkan olarak kullanıp halkı Allah'ın yolundan saptırdılar. Bu yaptıkları ne kötü bir şeydir. Çünkü onlar önce iman etmiş sonra da kafir olmuşlar bu yüzden kalpleri mühürlenmiştir. Artık hakkı anlayamazlar. Onları gördüğünde cüsseleri hoşuna gider. Konuştuklarında sözlerine kulak verirsin. Onlar elbise giydirilmiş kütükler gibidir. Her gürültüyü aleyhlerine sanırlar. Onlar düşmanın ta kendisidir. Onlardan sakın. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan yüzleri çevriliyor. Onlara, Gelin, Allah'ın Resulü, Sizin için mağfiret dilesin, Dendiği zaman, Başlarını çevirirler. Görürsün ki, Büyüklük taslayarak, Yüz çevirmektedirler. Onlar için mağfiret dilesen de, Dilemesen de birdir. Allah, Onları bağışlayacak değildir. Fasıklar güruhuna, Allah elbette yol göstermez. Onlar, Allah Resulü'nün yanındakilere bir şey vermeyin ki dağılıp gitsinler diyen kimselerdir. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Lakin münafıklar bunu anlayamazlar. Eğer Medine'ye dönersek üstün ve şerefli olanlar, hor ve hakir olanları oradan çıkaracaktır diyorlar. Halbuki şeref ve üstünlük Allah'a, Resulüne ve müminlere aittir. Lakin münafıklar bunu bilmezler. Ey iman edenler! Mallarınız ve evlatlarınız sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Kim bunu yaparsa, işte onlar hüsrana düşenlerin ta kendisidir. Sizden birine ölüm gelip de, Ey Rabbim! Ne olurdu bana biraz daha mühlet verseydin de, malımın sadakasını verip salihlerden olsaydım demeden önce, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden bağışta bulunun. Eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü Allah geri bırakacak değildir. Bütün yaptıklarınızdan Allah hakkıyla haberdardır. Tegabün Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Göklerde ne var, yerde ne varsa Allah'ı tesbih eder. Her şeyin mülkü O'nundur. Her türlü övgü O'na mahsustur. O her şeye hakkıyla kadirdir. Sizi yaratan O'dur. Böyleyken kiminiz kafir olur, kiminiz mümin. Allah ise yaptıklarınızı hakkıyla görendir. O gökleri ve yeri hak ve hikmetle yarattı. Size şekil verip suretinizi güzelleştirdi. Dönüş de ancak O'nadır. O göklerde ve yerde ne varsa hepsini bilir. O gizlediğiniz ve açığa vurduğunuz her şeyi bilir. Gönüllerde saklı olanı Allah hakkıyla bilendir. Daha önceki kafirlerin haberi sana gelmedi mi? Onlar işledikleri kötülüklerin cezasını tattılar. Ahirette ise onların hakkı pek acı bir azaptır. Çünkü kendilerine peygamberleri apaçık mucizeler getirdiklerinde onlar bize bir insan mı yol gösterecek demişlerdi. Onlar inkar edip haktan yüz çevirdiler. Allah da onların iman ve ibadetlerine muhtaç olmadığını gösterdi. Çünkü Allah ganidir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hamittir. Her türlü övgüye ancak o layıktır. Kafirler hiç diriltilmeyeceklerini sandılar. De ki, evet, Rabbime and olsun ki, mutlaka diriltileceksiniz. Sonra da yaptıklarınız size haber verilecektir. Buysa Allah için pek kolaydır. Allah'a, Resulüne ve indirdiğimiz o nura iman edin. Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Kıyamet günü için sizi topladığı gün, Aldanmaların ortaya çıktığı gündür. Kim Allah'a iman etmiş ve güzel işler yapmışsa Allah onun günahlarını örter ve onu altından ırmaklar akan cennetlere ebediyen kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük kurtuluş budur. İnkar eden ve ayetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar da ateş ehlidir ve orada ebediyen kalacaklardır. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. Hiçbir musibet Allah'ın izni olmadan gelip çatmaz. Kim Allah'a iman ederse Allah da onun kalbine hidayet verir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a da itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz Resulümüzün üzerine düşen açıkça tebliğ etmekten ibarettir. O Allah ki, ondan başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse müminler, yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan, size düşman olup, sizi ibadetten alıkoymak, ve günaha sevk etmek isteyenler vardır. Onlardan sakının. Fakat onları affeder, kusurlarına bakmaz, ve bağışlarsanız, muhakkak ki Allah da, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. Mallarınız ve evlatlarınız sizin için ancak bir imtihandır. Asıl büyük mükafatsa Allah katındadır. Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten gücünüzün yettiği kadar sakının. Ona kulluk edin ve itaat edin. Kendi hayrınız için bağışta bulunun. Kim nefsinin ihtiraslarından korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Eğer siz Allah rızası için bağışta bulunmak suretiyle Allah'a güzel bir ödünç verirseniz, bunun karşılığını O size kat kat verir ve günahlarınızı bağışlar. Allah iyilik ve şükrün karşılığını bol bol verir ve günahlarınızı hemen cezalandırmayıp size yumuşaklıkla muamele eder. O görünmeyen, ve görünen alemleri hakkıyla bilir. Onun kudreti her şeye galiptir ve hikmeti her şeyi kuşatır. Talak Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Hanımlarınızı boşayacağınız zaman hayızdan temizlendikleri sırada boşayın ve iddetlerini sayın. Rabbiniz olan Allah'tan korkun. Apaçık bir fuhuş işlemedikçe Onları ne siz evlerinden çıkarın, ne de kendileri çıksınlar. Bu hükümler Allah'ın çizdiği sınırlardır. Kim Allah'ın çizdiği sınırları aşarsa, kendisine zulmetmiş olur. Bilemezsin, belki Allah bundan sonra bir sebep yaratır da, aranıza tekrar geçim ve muhabbet verir. İddetleri dolmaya yaklaştığında, onları ya güzellikle tutun veya güzellikle ayrılın. Aranızdan iki adil şahit tutun. Ey şahitler! Siz de Allah için dosdoğru şahitlik edin. Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere verilen öğüt budur. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu gösterir. Ve onu ummadığı bir şekilde rızıklandırır. Allah'a tevekkül edene Allah kafidir. Allah emrini mutlaka gerçekleştirir. Allah her şeye bir ölçü takdir etmiştir. Adetten kesilmiş olan hanımlarınızın iddetinde şüphe ederseniz, onların da henüz adet görmemiş olanların da iddeti üç aydır. Hamile olanların iddeti de doğum yapmalarıyla tamamlanır. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde kolaylık verir. Bu Allah'ın size indirdiği emridir. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten sakınırsa, Allah da onun günahlarını örter ve mükafatını arttırır. Boşadığınız ve iddeti henüz dolmamış hanımlarınızı, gücünüzün yettiği nispette evinizin bir tarafında barındırın. Onları çıkmaya zorlamak için, Kendilerine bir zarar vermeyin. Hamileyseler, doğum yapıncaya kadar geçimlerini temin edin. Çocuklarınızı emzirdikleri takdirde ücretlerini verin. Aranızda güzelce anlaşın. Eğer güçlükle karşılaşırsanız, çocuğu başkası emzirir. Varlıklı kimse, imkanına göre nafakasını versin. Rızkı dar olan kimse de Allah'ın kendisine verdiğinden versin. Allah kimseyi ona verdiğinden fazlasıyla mükellef tutmaz. Allah her zorluğun arkasından bir kolaylık yaratır. Rabbinin ve peygamberlerinin emrinden çıkıp azmış nice belde ahalisi var ki, biz onları pek şiddetli bir hesaba çektik ve görülmemiş bir azaba uğrattık. Onlar yaptıklarının cezasını tattılar ve işlerinin sonu da hüsran oldu. Ahirette de Allah onlar için pek şiddetli bir azap hazırlamıştır. Öyleyse Allah'tan korkun, ey iman eden akıl sahipleri, muhakkak ki Allah size bir kitap indirmiştir. Bir de peygamber göndermiştir ki, iman edip güzel işler yapanları, inkar karanlıklarından aydınlığa çıkarmak için, Allah'ın apaçık ayetlerini size okur, kim Allah'a iman eder ve güzel işler yaparsa, Allah da onu ebedi olarak kalmak üzere altından ırmaklar akan cennetlere koyar. Gerçekten Allah, onun için pek güzel bir rızık yaratmıştır. O Allah ki yedi göğü yarattı ve yeryüzünü de onlar gibi yaratarak mahluklarına mesken yaptı. Bunlar arasında Allah'ın emri cereyan edip durur. Ta ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu... ...ve ilminin her şeyi kuşattığını bilesiniz. Tahrim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey Peygamber! Niçin hanımlarının hoşnutluğunu arayıp da Allah'ın helal kıldığı şeyi kendine yasaklıyorsun? Allah çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. Allah yeminlerinizi kefaret vermek suretiyle bozmanızı meşru kılmıştır. ''Sizin dostunuz ve gözeticiniz Allah'tır. O her şeyi hakkıyla bilir, her işi hikmetle yapar.'' Hani peygamber hanımlarından birine gizlice bir söz söylemişti. Hanımı bu sözü açığa vurunca Allah da peygamberine sırrının açıklandığını bildirdi. Sonra peygamber o hanımına açığa vurmuş olduğu şeyin bir kısmını bildirdi, bir kısmını da yüzüne vurmadı.'' ona durumu böylece anlatınca hanımı, bunu sana kim bildirdi diye sordu. Peygamber de, her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyden hakkıyla haberdar olan Allah bildirdi diye cevap verdi. Ey peygamber hanımları! Allah'a tevbe ederseniz, kaymış olan kalpleriniz düzelir. Eğer O'na karşı birbirinize arka çıkarsanız, şüphesiz ki O'nun dostu Allah'tır. Cebrail'dir, ve salih müminlerdir. Üstelik melekler de onun yardımcısıdır. O sizi boşarsa, Rabbi ona sizden daha hayırlı olan, Allah'a teslim olmuş, iman etmiş, ibadet ve taatte sebat eden, günahlarından tevbe eden, Allah'a kullukta bulunan, orucunu tutan hanımlar nasip eder ki, onlardan dul olanı da, bakire olanı da bulunur. Ey iman edenler! Kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. O ateşin yakıtı insanlar ve taşlardır. Başındaysa Allah'ın emrine karşı gelmeyen ve verilen emri yerine getiren haşin ve şiddetli melekler vardır. Bugün boş yere özür dilemeyin. Ey kafirler! Siz ancak yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz. Ey iman edenler!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 ve bizi bağışla Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter Ey peygamber Kafirlere ve münafıklara karşı cihat et Onlara şiddet göster Onların varacakları yer cehennemdir Gidilecek ne kötü bir yerdir orası Allah kafirlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal gösterdi Her ikisi de salih kullarımızdan ikisinin nikahı altındaydı fakat onlara ihanet ettiler. Sonra Allah'ın azabından onları hiçbir şey kurtarmadı. Ve onlara, cehenneme girenlerle beraber siz de ateşe girin dendi. Allah iman edenlere de Firavun'un hanımını misal verdi. O ey Rabbim demişti, yüce katından bana cennette bir ev nasip et. Beni Firavun'dan ve onun kötülüğünden kurtar. Zalimler güruhunun şerrinden de beni koru. İmran kızı Meryem'i de Allah müminlere misal olarak verdi ki, o namusunu korumuş, biz de ona emrimiz olan ruhtan üflemiştik. O Rabbinin bütün sözlerine ve kitaplarına iman etti. Allah'a itaatte sebat eden kullardan oldu.